1215, numaralı konu, Hazreti Peygamber ve eşabının, mescidde ibadet ve zikirden başka yaptıkları şeyler, evet, peygamberle beraber mescidde kebap yedik, namaz için kamet getirildi, biz ellerimizi kumla silmekten başka bir fırsat bulamadık.